Münafıkların özellikleri Alaycıdırlar Özcan Yıldırım Allah'a hamd, Resulüne salat ve selam olsun. Münafıkların çıkış evresinden günümüze değin bir miras olarak kalan ve Kur'an'ın da şahit olduğu en önemli özelliklerinden biri alaycı olmalarıdır. Kur'an-ı Kerim'in daha ilk ayetlerinde bu özelliklerine vurgu yapması da bu söylediklerimizi geçerli kılmaktadır. Kur'an'ın der ki esver ehlinin halini deşifre etmesine geçmeden evvel, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında yaptıklarını zihinlerimizde tazelemek daha yerinde olacaktır. Münafıkların alaycı tavırları Münafıkların en belirgin vasıfları arasında müminlerle alay etme, onları küçümseme, ve onların akıllarından zoru varmış gibi topluma lanse etme politikası da vardır. Müminlerle alay ederken aslında maskara duruma düştüklerinin farkına varamıyorlar. Müminlere rastlayınca inandık derler. Şeytanlarıyla baş başa kalınca da biz sizinle beraberiz, onlarla sadece alay etmekteyiz derler. Bakara Suresi 14. Ayet Onlar bir an bile alaycı kimliklerinden Uzaklaşamazlar. O zaman münafıklar ve kalplerinde hastalık bulunanlar bunları dinlere aldattı diyorlardı. Halbuki kim Allah'a tevekkül ederse muhakkak ki Allah azizdir, hakimdir. Enfal Suresi 49. Ayet Mamere göre bu ayet Bedir günü müşriklerle beraber savaşa çıkan münafıkların çirkin sözlerini açığa çıkarmak için nazil olmuştur. Müşriklerle beraber savaşa çıkan münafıkların sayısı bir elin parmağı kadardı. O gün münafıklar küçücük bir Müslüman birliğinin güçlü Kureyş ordusuyla savaşacağını gördüklerinde şöyle demişlerdi. Bunların dine aşırı bağlılıkları kendilerini aptallaştırdı. Bunlar yakında büyük bir felaketle karşılaşacaklar. Peygamberleri Muhammed tarafından köleleştirildikleri için göz göre göre ölüme gittiklerini göremiyorlar. Bu ifadeler Medine'deki münafıklara aittir. 300 fakir bin kişilik güçlü düşmana karşı çıkıyor gibi sözleri ise hem Medine'li münafıklar hem Kureyş ordusu içinde bulunan bir takım tereddüt sahibi kişiler söylüyordu. Münafıklar, peygamberimiz ifadesi yerine peygamberleri ifadesini kullanmakla, merdi-kıpti şecaat arz ederken sirkatin söyler misalinde olduğu gibi kendilerini deşifre ediyorlar. Tıpkı kafirlerin cehennemde maliye, Ey malik, Rabbin işimizi bitirsin, Zuhruf Suresi 77. ayet şeklinde seslenmeleri gibi. Dikkat ederseniz onlar orada bile, Rabbimiz demekten kaçınıyorlar. Müslümanlardan birisi bol miktarda mal getirdiği zaman münafıklar bu riyakâr bir adamdır. Bir başka Müslüman azıcık bir malla geldiğinde ise Allah'ın bu mala ihtiyacı yoktur diyerek alay ediyorlardı. Ebu Mesud el-Bedri radıyallahu an anlatıyor. Sadaka vermeyi emreden ayet Tevbe suresi 103. ayet nazil olduğu zaman Ücret karşılığı sırtımızda yük taşıyorduk. Bu yolla bir şeyler kazanıp ondan sadaka veriyorduk. Abdurrahman bin Af gelerek bol miktarda bağışta bulundu. Münafıklar dedikodu yaparak onun hakkında gösteriş ve riyakarlık yapıyor dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hendek Savaşı'nda bir ara Şam ve Bizans'ın kırmızı saraylarını göstererek ümmetinin onları pet edeceğini müjdeledi. Ki daha önce Hireyi ve Kisra'nın köşklerini müjdelemişti. Bu müjde vesilesiyle müminler sevinirken münafıklarsa şaşılacak bir şey. Adamınız size ne hoş vaatlerde bulunuyor. Siz yerinizden bile dışarı çıkamazken Muhammed Yesrib'den ta Hireyi ve Kisra'nın Medyayn şehrini gördüğünü ve onların sizin olacağını söylüyor. Şeklinde alay ettiler. Münafıkların tüm yaptıklarına karşılık Resulullahın onlara gösterdiği hayır-hah ve müsamahakâr tavır, tarihte hiçbir lider ve önderin kendi iki yüzlü tebaasına gösteremeyeceği ulvi bir tavırdır. İnsanı Çin'den çıkaran üsluplarına rağmen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onlara katlanmış, sonuna kadar sabır ve metanetini korumuştur. Münafıklar Resulullah'ın sohbetine katılıyor, Sohbetlerin içeriğinden rahatsız oluyor, çoğu kez ona ve sahabesine onur olmaz şeyler sorarak kinlerini kusuyorlardı. Böyle davranmakla aslında müminlerle ayrıştıklarının farkına varamıyor, ahirette alay ettikleri kimselerin bir huzmen uğruna muhtaç olacaklarını kavrayamıyorlardı. Onlar iyice tepekkuh, tezekkür ve tedebbür edemediklerinden leh ve aleyhlerinde olanları anlayamıyor Peygamberin gözümün nuru diye nitelediği namazla dahi alay ediyorlardı. Namaza çağırdığınız zaman onu alay ve eğlence konusu yaparlar. Bu onların aklını kullanamaz bir kavim olmalarındandır. Maide Suresi 58. Ayet Bilahare, söylem ve eylemlerinden hesaba çekilen münafıklar hemen çark ediyor çirkin davranışlarına örümcek ağa kadar zayıf kılıflar uydurmaya çalışıyorlardı. Onlara soracak olsan mutlaka biz lafa dalmış eğleniyorduk derler. De ki, siz Allah'la, O'nun ayetleriyle ve peygamberiyle alay mı ediyordunuz? Boşuna özür dilemeyin, çünkü siz imanınızdan sonra kafir oldunuz. Tevbe Suresi 65 ve 66. Ayetler Alay etmenin İslami sahaya yansıma sebepleri a. Kendi gevşekliklerini örtbas etmek Münafıkların örneklerde olduğu üzere alaycı tavır takınmalarının cemaziyel veli olduğu bir hakikattir. Bunlardan biri kendi gevşekliklerini örtbas etme çabasıdır. Dikkat edilirse kendileri infak edemedikleri halde infak eden kimselerin infaklarının kemmiyeti ve keyfiyetiyle alay etmişlerdir. Ayrıca savaşa çıkmama konusundaki amellerini de sahabeleri tabiri caizse donkişotlukla suçlamalarıyla örtbas etmişlerdir. Günümüzde ferdi veya cemai düzeyde İslami sahada mücadele eden Müslümanların en çok karşılaşacakları münafık prototipi de budur desek mübalağa etmiş olmayız. Müslüman bir ferdin veya Müslüman bir cemaatin yaptığı herhangi bir söylem ve eyleme alaycı bir tavırla karşı çıkma düşüncesi, dikkatlice incelenmelidir. Bu ya kötü ahlaktan kaynaklanan ve gündeminde amel olmayan amelsizlerdir ya da art niyetli olan, gayesi İslami davaya set koymaya çalışan, yuları kafirlerin elinde olan kimselerdir. İslami sahaya ve sahada dönen sözlere biraz vakıf olan bir kimse, buna dair örnek bulmada asla zorlanmaz. Müslümanlar bir daveti ülke gündemine oturacak kadar açık yapsalar, birileri bunu donkişotluk, gereksiz, tedbirsiz ve hikmetsiz bir amel olarak görebilmekte ve bunu alay konusu dahi edinebilmektedir. Halbuki gaye kendi gevşekliğinin açığa çıkmamasıdır. Yıllarca davette hikmet çığırtkanlıkları yapanların her nedense Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem en çok yaptığı amelden kaçınıp Nadiren yaptığı bir ameli kendilerine düstur edinmeleri de şaşılacak bir durumdur. B. Kibir ve kendini üstün görme duygusu Sahada Müslümanların amellerini küçük gören kimseleri de görmek mümkündür. Sürekli ağızlarında Müslümanların yaptıkları amelleri barındıran bu güruhu tatmin etmek olanaksızdır. Kendi doğrularına uymayan, kendi kafa yapılarıyla uyuşmayan her amel onlar için alay edilmeye, dinlere pelesenk yapılmaya mahkumdur. Söz konusu ameli, kendilerinin daha iyi yapabileceğini düşünen kimseler, bununla da alay yolunu tercih etmeye başlarlar. Fakat sorsanız belki de kendileri o işin ehli dahi değillerdir. Örneğin, Müslümanların bir kitap, Kitapçık, broşür, dergi, web sitesi ve benzeri medya alanlarındaki birkaç yanlışıyla alay etmeleri bu kabildendir. Ben daha iyi yaparım deme erkekliğini gösteremeyen bu kimseler, iğneleyici konuşmalarıyla hatayı alay pozisyonuna getirebilmektedirler. İşin en ironi yönü de böyle kimselere bakıldığında birçoğunun söz konusu alanda bırakın söz sahibi olmayı alandaki bir kavramdan dahi fersah fersah uzakta olmalarıdır. Bu sadece bir örnek. Fakat burada dikkat edilmesi gereken mesele, alayın kişinin kibrinin bir sonucu olmasıdır. Bunları abama yutturabilen bu hastalıklı güruh, Allah'a hamdolsun ki emir sahiplerinin basiretinden yakalarını kurtaramamışlardır. c. Alaycı bir kimliğe sahip olmak Alaycılık kişide kesbi, sonradan kazandığı ve kendisiyle özdeşleştiği bir ahlak olması halinde bu durum her ortamda alay yapmayı beraberinde getirecektir. Öyle ki, alay edilen konu dünyevi bir meseleden çıkarak dini bir meselede de baş gösterebilecektir. Sebebi de alaycı kimliğe sahip olanların ayarlarının olmaması, freni patlamış kamyon misali, önüne geleni biçen bir halde olmasıdır. Resulullah, Tebüye doğru ilerlerken münafıklardan Vediye bin Sabit kendisiyle beraber onlara şöyle der. Zannederim ki şu hafızlarımız, karınlarına en düşük olanlarımız, dilleri en çok yalan söyleyenlerimiz, düşmanla karşılaşınca da en korkak olanlarımızdır. Bu sözleriyle Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem asabıyla alay etme cüretinde bulundular. İçinde bulundukları zillet ve Ayet-i Kerime'nin de delaletiyle çok açıktır ki alay ettikleri topluluk kendilerinden kıyas kabul etmez ölçüde çok daha üstün ve faziletlidir. Kendileri ise bu yaptıklarının ağır vebali ve helak edici neticelerini idrak edemeyecek ölçüde sefih insanlardı. Şayet onlara sorsan andolsun olsun ki biz ancak yol yorgunluğunu atmak için lafa dalmış şakalaşıyor eğleniyorduk derler. Onlara de ki, siz Allah'la, O'nun ayetleriyle, O'nun Resulü'yle meyleniyordunuz. Tevbe Suresi 65. Ayet Münafıkların sözlerinde bizzat Yüce Allah Subhanehu ve O'nun ayetleriyle yahut O'nun Resulü'yle ilgili herhangi bir alay ifadesi olmadığı halde, ayet-i kerime münafıkların bu kötü amelinin Allah katında nasıl büyük bir helake vesile olabildiğini göstermiştir. Alay edilenler Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem ashabı ve dostlarıdır. Resulullah'a dost olanları Allah da dost edinmiştir. Dolayısıyla bu kötü sözler sahipleri için onmaz yaralara sebep olmuştur. Ebu Hureyre'den radiyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah şöyle buyurdu. Her kim ihlasla bana kulluk eden bir dostuma düşmanlık ederse ben de ona karşı Harbi ilan ederim. Bu hadis bile tek başına Müslümanın bir başka Müslümanla alay etmesinin nedenli çirkin ve ağır bali olan kötü bir amel olduğunu gösteren öğretici bir örnektir. Alay ettiğimiz insanın Allah'ın dostlarından biri olması tehlikesi, her olayda karşılaşılması muhtemel tehlikelerdendir. Tevbe suresindeki ayet, alaycı bir kimliğin ayarsızlığının kötü sonunu bizlere göstermektedir. İslami herhangi bir şiarla alay etmek, Müslümanların salih bir amelini tiyi almak, kişinin ömür boyu kaçınmak için fedakarlıklar gösterdiği küfür ismini üzerine almasıyla da sonuçlanabilmektedir. Allah, subhanehu ve Teala bizleri münafıkların kendisiyle özdeşleştirdiği bu ahlaktan uzak tutsun ve bu kimlikte olanları bu hastalıktan tez zamanda kurtarsın. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Duamızla. Bu yazı Tevhid Dergisi'nin 42. sayısında yayınlanmıştır.